Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldray Karagil. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın 94 94.9 Açık Radyo'da Bir Dolap Kitap başladı. Günaydın Çocuk Kitapları Programı Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Ee, elimde çok eğlenceli, çok komik, yeni çıkmış bir roman var. Evet sen zaten kitap gelir gelmez kaptın ve hızlı okudun. Yani bana hiç fırsat bile kalmadı. Yani kapağını sonra gördüm ben yani. Evet ben de kapağını görür görmez zaten okumalıyım diye aldım. Ee, çok da eğlenceli bir kitaptı. Evet evdeki yokluğumdan faydalandım. Ee, aynen öyle. Muhteşem Ay Tavşanı. Ee, yazan Sue Monroe resimleyen Birgit git Red House Kids'ten çıktı bu kitap. Geçen hafta Oliver'dan söz etmiştik Birgit Tasif'in yazıp resimlediği. Ee, benim bildiğim tek kitabı bu e, idi. Oliver'du yani. Evet Oliver'dı Tam da onun üstüne bu hafta bu kitap çıkınca daha kapağını görür görmez ah dedim yine o. Ee, i̇çinde e, yani bu bir roman, resimli kitap değil ama içinde e, siyah beyaz resimleri var, e, çizerin. E, Ay tavşanı da ne diyecek olursan? Ay e, tavşanı diyeceğim, evet. <gülüyor> e, hikayenin kahramanı PJ adlı bir kız çocuğu, e, bir prenses. Ee, ama nasıl bir prenses yani düşman başına derler ya ha. öyle. Ya şımarıklık bakımına. Şımarık işte huysuz dedi. Yani normal dedik. prenses yani. Evet tamam gerçek bir prenses. <gülüyor> Anladık. Ee, ama yani bu bayağı kök söktürüyor kralla ha. kraliçeye. Ee, hikayede böyle başlıyor yine bu tip bir her zamanki sıradan günlerinden biri. Ee, prenses PJ bir şey tutturuyor. Ee, hayvan istiyor bu sefer. Eğitim. Ee, ...evcil bir hayvanı olsun istiyor. Ee, annesiyle babası da şu olsun bu olsun... ...diyor ama a -a, beğendiremiyorlar hiçbir şeyi. E, kaşları giderek çatılıyor, çatılıyor, çatılıyor. İşte e, işte Japon balığı ister misin diyor. E, bu kral başka bir şey öneriyor. Giderek böyle ses yükseliyor ve ejderha istiyorum. Uf, ejderha mı istiyor? <gülüyor> ejderha istiyorum diye bağırıyor. Küçük sesinle konuş lütfen Petunyacığım diyor kraliçede. Bana şöyle deme, Petunya deme işte. Ne zaman bir şey yapmama izin ver, e, vermek, bir şey yapmama izin vermek istemesen bana Petunya diyorsun diyor. E, halbuki adı PJ. E, Petunya Joymuş. Oy oy e, asıl oy. adı. E, çok şapşik diyor. <gülüyor> Pre PJ'de çok şapşik. Daha sonra sık sık ondan duyacağımız bir laf. İşte annesiyle babasını ikna etmeye çalışıyorlar falan ama giderek burada tabi yazık karakteriyle de vurgulanıyor. Yani font giderek büyüyor. Evet daha büyük bir fontta Ejda daha istiyorum diye ciyaklıyor bu sefer. İşte mantıklı ol güvercinim. <gülüyor> diye. Givercin ne ya? Böyle seviyorlar, okşuyorlar, sakinleştirmeye çalışıyor. İşte kuzenin Bil'in başına gelenlerden sonra nasıl istersin? İşte Bil'i bir ejderha yemiş. Burada Oy. bir çizim var. Bir ejderha boynuna böyle yemek peçetesi bağlamış. Bir elinde çatal, birinde bıçak. Ağzından da bir çift ayak görünüyor. <gülüyor> Kuzen Bil onunla ayaklar. Ama... Kabul ettiremiyorlar ve en sonunda PJ gerçekten e, dediğim gibi yani çok e, nasıl dedi, dediğim dedik. Öylesine bir dediğim dedik hem de. E, ve ondan sonra bir ejderha mecburen getiriliyor. E, adını da... Bir ejderha getirilebiliyor yani. Evet e, gümüş bir kafesin içinde ejderha sandıra. Şatoya getiriliyor. Ee, gün ışığında parıl parıl parlayan mor pulları var. Mücevherlerle kaplı bir göbeği var. Ee, tam da PJ'nin istediği yani gibi. Yani hakikaten mücevherlerle kaplı göbek falan çok... Neyse ee? ee? Yalnız bir sorun var. Sandra asabi bir ejderha. <gülüyor> <gülüyor> heyleri üstünde çok asabi bir ejderha. Ee, bunun en büyük nedeni de adının Sandra konulmuş olması. Çünkü o bir erkek ejderha. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte zincirini çekiştiriyor, ayaklarını vuruyor, böyle sağa sola ateş üflüyor. Ee, insanlar tabii böyle e, diken üstündeler, korkuyorlar. Çok sevimli diye ellerini çırpıyor PJ. Ee, ve ondan sonra PJ dönüp arkasını gidiyor. Ya kitabı sürekli seslendiriyor, olman bende endişe yaratıyor. Onu söylemek istiyorum yani. Neden? yani hani içinde öyle bir prenses mi var, bir anda yoksa hani filan diye bir endişe yaratıyor. Yani çok şımarık, çok... Uyuz bir çocuk ama komik yani <gülüyor> sevdim ben bu PJ'yi. Bu, bu arada kitabı kim çevirmiş söyledim mi? Söylediğince ben pardon, duymadım. Pardon söylemedim. Kitabı çeviren Zeynep Alparslan. Ee, Ejderha Sandra geliyor. Ee, ortalığı birbirine katıyor. PJ arkasını dönüp gidiyor. Çünkü şımarık pek çok çocuğun yaptığı gibi. Ee, istediği olunca... Ondan sonra hmm. gerisiyle ilgilenmiyor. O arada ejderha, yani saraydaki uşaklar, dadılar bir bir ortadan yok olmaya başlıyorlar. <gülüyor> Peki bu şey mi yani ejderha mesela bir sabah bir akşam dolaştırıp kakasını bir torbayla aldığın falan bir canlı mı burada? Nasıl bir tarifi var yani? Daha sonradan ejderhanın isteklerini doğrudan ondan öğreneceğiz. Hmm. Ee, ama bu ejderha biraz kitabın da dediği gibi kıtırdak bir ejderha. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte herkesi kıtır kıtır götürüyor. Ee, <gülüyor> Ama işte PJ sıkılıyor ondan ve başka bir hayvan istiyor. Ee, tavşan istemeye başlıyor bu sefer. Yaban, ha, ejderhadan tavşana geçiyor. Yaban tavşanımı mı diye annesi soruyor daha doğrusu. Yüzü seyirmeye başlamış artık. Ee, bence ejderhalar çok anlamsız. Bu yüzden artık istediğim tek bir şey var diyor. Ee, kral da yaban tavşanımı diye soruyor böyle. Yani çok kafası karışık bir aile bu. Ee, ama hayır e, PJ e, aya bakıyor ve ay tavşanı istiyorum diyor. Ben onu istiyorum diye bağırıyor. <gülüyor> Dolunay'ın üstünde ay tavşanı. Ay ee, onun da şöyle bir açıklaması varmış. Ay tavşanı ben ilk defa duydum. Yani böyle bir şey gerçekten e, söylenti olarak var mı bilmiyorum ama. Burada diyor ki çoğu insan Dolunay'a baktığında aydaki güler yüzlü adamı görür. Ee, bilir misin sen bunu? O aydaki kraterlerden evet, o, böyle o, o bir surat vardır. biçimi. O evet. e, ama bazı insanlar yukarıya baktıklarında ay tavşanını görebilirler. Siz de dikkatli bakarsanız onu yani ay, ay tavşanını görebilirsiniz. Uzun kulakları arkasına doğru uzar. Gözleri yukarıya bakıyor gibi görünür. İşte PJ başını kaldırıp gökyüzüne baktığında gördüğü şey tam olarak buydu. E i̇şte şimdi yandık. Diyor yani hakikaten... Yani evet, ee? Ve işte ee, ağlayıp ee, sızlıyor, ciyak ciyak bağırıyor, çimdikleyip tekme atıyor. E, tekrar tekrar işte istiyorum, istiyorum, istiyorum. E, yattığın, yatağa yattığında hala sayıklıyor PJ. Ay tavşanın istiyorum, e, istiyor. Ay tavşanın istiyorum, ay istiyorum. <gülüyor> Sonra odada böyle bir ses oluyor gece karanlıkta. E, tekme tokat diyor PJ. Ne? <gülüyor> Nasıl yani? Çok komik bu kitap. <gülüyor> odasındaki şeyler olması gerektiği gibi davranmadığını da söylediği özel gece vakti sözcüğüymüş bu onun. o ne ya tekme tokat <gülüyor> korkusunu herhalde böyle yeniyor böyle bir yöntem ee, ondan sonra e, bakıyor ki odada böyle bir hareketlilik falan yatağın dibinden böyle kulaklı bir şey çıkıyor ee, sonra bir bakıyor bu ay tavşanı orada odasında aydan oraya gelmiş ama, ama çok komik böyle burada uzun uzun anlatamayacağım kadar komik bir diyalog var aralarında. Ay tavşanın zaten PJ'den daha beter bir şey. Yani dinsizin hakkında imansız gelir derler ha. ya. PJ'yi burnunu sürttebilecek tek kişi varmış meğer o ay da tavşanı. ay hemen e, PJ'in gardrobunu açıp eşyalarını karıştırmaya başlıyor işte çizgili bir tayt bulup onu giyiyor e, ondan sonra işte üstüne başka bir şeyler giyiyor ve kitap boyunca o çizgili taytın içine ne bulursa dolduruyor böyle tabela buluyor onu sokuyor işte başka bir şeyler <gülüyor> ne buluyor ne taytmış <tight'miş> arkadaş yani <gülüyor> tungura bile ondan sonra ve, ve aralarında ve sürekli didişme var itişiyorlar hep. Ondan sonra... ...bu bir biçimde... ...o ilişki güzel bir yere doğru gidiyor. Yani Ama bu yani... kitabın... ...başı bu arada işte. Ha. Sandra geldi. Ay Tavşanı da geldi. Ha, Sandra ee, da var doğru ya. Onlar nasıl anlaşıyor? Sandra sürekli şey... Ee, sağa sola saldırıp insanları yiyor. ay, tavşanı? ee, ay tavşanını yemiyor, ay tavşanı Sandra'yı tanıyor, Sandra da Aytaş'ını görünce selamlaşıyorlar. Ha, Onlar birbirlerini eski tanıyorlar. Var yani. Evet. Meğerse bir Ejderhanın istediği şey kendisine kitap okumasıymış. Ha, <gülüyor> güzelmiş bu. Ee, bu arada e, hikaye ilerliyor ve kral e, Pijeyn babası kaçırılıyor. Komşu ha. ülkenin kralı tarafından. Bu iki e, kral Rupert. Ee, bizim kralı kral e, Win kral Winston piyecin babası Winston'ı kaçırır kaçırıyor nedeni de e, kral Winston'ın, bunlar satranç oynuyorlar satranç yaparken hile yapması satranç ve satranç oynarken hile yapması evet ha. vezirini alıyor saklıyor Rupert'ın Rupert da ya vezirimi getirir ya da kafasını uçururum diye mektup yolluyor bizimkilere. ve kim kurtarmaya gidiyor? Sandran'ın tepesinde Aytavşan'ı <gülüyor> ve PJ. <gülüyor> PJ tek başına da yetebilirdi gerçeği bir şimdilikler. Şey evet. ee, bu arada kral çok komik bir tip. Ee, kraliçe komik bir tip. Yani kralın böyle ettiği laflar, hali, tavrı böyle. Mesela karısı sürekli kralın tahtına oturduğu için kral içten içe sinirleniyor. Onu <gülüyor> oradan kaldırıp kendisi oturmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra işte... E Böyle tipler vardı. Grupert de komikti. O da satranç şampiyonu böyle bir hmm. oda dolusu ödülü var. Ee, şey kralı da oraya hapsediyor. Ödüllerini görsün diye. <gülüyor> Ondan sonra işte e, bu satranç taşı hikayesi devam ediyor. Kralı kurtarmak için böyle bir kendilerince bir operasyon düzenliyorlar ve e, bir olaylar gelişiyor ve hikaye noktalanıyor ama e, bu macera burada bitiyor. Seri devam ediyor bu bir serinin ilk kitabı e, Ay Tavşanı e, ikinci kitap muhtemelen daha eğlenceli olacak çünkü bu kitap hani serilerde genelde ben öyle diyorum ısınma turu hmm. burada karakterleri tanıyorsun ama ikincisinde e, bu üçlü korsanlarla karşılaşacaklarmış Oo, ki korsanlar korsanlı varsa... kitapları da çok severim e, Sandra'yı da alarak define hırsızlarının peşine düşüyorlarmış. Ee, bu arada ay tavşanı dolunayla geliyor ve dolunay bittiğinde gökyüzü karanlık olduğunda geri dönüyor. Ay artık yani tozlandı çok da yaşlı temizlemesi gerekiyor diye ben ha. gideyim diyor. Sandro götürüyor onu. O da güzelmiş. Ama geri geliyor. Bir sonraki macerada. Ee, bana Mary Poppins'i hatırlattı. O da Doğu Rüzgarı ile gelir. Tam da Banks ailesinin çok ihtiyaç duyduğu bir anda. Ee, ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Batı Rüzgarı olduğunda Mary Poppins rüzgarla birlikte uçar gider. <Gülüyor> ee, kitap çok eğlenceli. Aralarındaki o diyaloglar birbirleriyle... Ee, konuşmaları çok eğlenceliydi. Ee, ay Tavşan'ının sürekli böyle ismini değiştirip konuşmasını değiştirip Mesela kralın ay, kraliçe herca'yı menekşe diye tanıyor onu. Ee, kral onu yakışıklı genç bir şövalye ol, olduğunu sanıyor. Ee, herkes başka yani... birisi. İşte <gülüyor> en yeni arkadaşı ne kadar iyiymiş, değil mi? falan diye konuşuyor. <gülüyor> içine bakmamışlar tabii. O konuşma biçimini değiştiriyor. Böyle şekil, şekilden şekle giriyor. <gülüyor> kıvrak zekalı bir karakter çok umursamaz işte sandıranın üstünde mesela uçarlarken yastığını falan koyuyor orada arada uyuyormuş hmm. uyuyarak gidiyor PJ böyle zorla tutunup aşağı düşmemeye çalışırken ve eli çabuk işte hmm. aklını kullanarak bütün problemleri çözüyor ve bütün bu kitap boyunca süren itişme ay tavşanının gitme vakti geldiğinde bambaşka bir şeye dönüşüyor çünkü PJ'nin o Baştaki hırçınlığı da gitmiş. Ay tavşanı seviyor ve gitmesini istemiyor. Hmm. Güzel bir dostluk olmuş. Sandra'yla da. Sandra'nın bir takım şartları var. Kralı kurtaracak ama karşılığında hmm. istedikleri var. Onlar karşılığınınca o da saraya yerleşiyor bir güzel. Oh. <gülüyor> Badem ezmesi yiyip kitabı okuyarak vaktini Badem geçiriyor. Badem ezmesi yiyip güzelmiş. <gülüyor> Çok Keyifli, eğlenceli, böyle bir çırpıda okunan, e, resimleriyle, işte kullanılan fontlarla yaratılmış tasarımıyla da kitabın o tatlılığı devam ediyor. E, çocukların severek okuyacakları, eğlenecekleri... Bizim de, yani belli ki bizim de. Evet. Yani çocuk e, diye kısıtlamıyorum. Yani eğlence gerçekten bir çocuk kitabında önemli bir şey bence. E, özellikle kitap okumayı sevmediğini düşünüyorsanız bir çocuğun, ona eğlenceli bir kitap verin. Ondan sonra bakın bakalım ne oluyor? Yani bizim çok sık söylediğimiz bir şey vardır zaten. Kitap okumayı sevmeyen çocuk yoktur. Seveceği kitapla karşılaşmamış çocuk vardır evet. diye. Belki, yani, de evet, belki de Muhteşem Ay kitaptır Tavşanı yani. e, öyle bir kitaptır o çocuk için. E, Red House Kids'ten çıkan e, Muhteşem Ay Tavşanını Sue Monroe yazmış. Birgit Sif resimlemiş. Zeynep Arparslan da Türkçe'ye çevirmiş. <Gülüyor> tamam şimdi bir müzik arası vereceğiz. E, ve Taygan'ın çok sevdiği bir şarkıyı e, çalmak istiyoruz bugün. E, i̇kinci bölümde de aslında e, ikinci bölüme de atıf sayılır bu ama onu da ikinci bölümde anlayın neymiş. Evet. E, Neşeli Gençleriz biz şarkının e, adı. David söylüyor neşeli gençleriz biz. Dansalım bir demlek, civi istediğimiz yere gideriz. Neşeli genç biz, civi bibidi civi bibidi bir falk bir gömlek, civi bibidi civi istediğimiz is yere gideriz. 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir Dolap Kitap devam ediyor. Ee, bugün bir yenilik yapmaya karar verdik programımızda. Kaç sezondur devam ediyoruz ama hep aynı şekilde gelmiştik aslında buraya kadar. Ee, fakat küçük bir değişiklik yapıp biraz farklı konulara girmeye karar verdik. Ee, okuma kültürü mü demeliyim, çocuklara okumayı sevdirmek mi demeliyim demeliyim. Yani bu konudaki deneyimlerimizi, düşüncelerimizi e, paylaşmaya karar verdik. Zaman zaman programın ikinci bölümünde. Buna neden olan şeylerden birisi de aslında Tayga. Bizzat Tayga ile yaşadığımız deneyim. Çünkü Tayga evet. gözümüzün önünde kitaplarla güçlü bir ilişki kuruyor gibi görünüyor şu anda. Ve bu da bizim bize tabii yani büyük bir deneyim kazanıyoruz. Evet yani bir deneyin tam ortasındayız. Çok da keyifli bir deney. Evet, o yüzden bir hatta başlangıç olarak da zaten bu konuyu. Tayga kitaplarla nasıl tanıştı? Dolayısıyla aslında... Bebek kitapları. Bebek kitapları üzerine biraz konuşabiliriz diye düşündük. Şimdi Taygan'ın kitaplarla ilişkisi tabii biz daha o annesinin karnındayken bile hani kitap biz onu bir şeyler okuduk yani bunu zaten başkaları da deneyimlemiş işe yaradığını da düşünüyor insanlar işe yarayıp yaramadığını biz henüz bilmiyoruz ama her şeyden önce kitap okumayı sevdiğimiz için bizim paylaşabileceğimiz en güzel şeylerden biri olduğu için bunu yaptık zaten biz. <gülüyor> ee, Tayga doğduktan sonra tabii e, çaresiz bir biçimde koca koca kitap yığınlarıyla karşılaştı <gülüyor> evin her yerinde. Ee, ve e, sürekli kitap gördü. Evet. Yani onun e, hani her, her elini attığı yerde bir kitapla e, karşılaşıyor aslında. Yani böyle bir durum var evet. Tayga'yla Daha da önemlisi senin elinde okurken görüyor. Evet. Benim Ve, elimde okurken görüyor. Evet, bu da en çok söylediğimiz şeylerden biridir. Yani kitap işte çocuğum kitap okumuyor bir türlü ne yapsam ne etsem diyen anne babalara doğrudan sorarız. Siz kitap okuyor musunuz diye. E, çünkü eğer siz kitap okumuyorsanız... Hani niye ondan kitap okumasını istiyorsunuz ki? Yani benim için de anlamsız. Muhtemelen çocuk için de çok anlamsız bir şey olacak yani. Ee, dolayısıyla e, Tayga sürekli kitap okunduğunu da e, görüyor bir biçimde. Ve onun ilişki, yani kitaplarla ilişki kurmaya başlaması çok aslında keyifli e, bir süreçti bizim için. Biz ona okumaya başladık bir şeyler. Yani böyle göstermeye başladık. Tabii ki e, en başta biraz aslında boş gözlerle bakıyoruz. Evet. Çok doğal olarak yani hani. Bir nesneyi gösteriyoruz ona ve o da o nesnedeki algılayabildiği kadarıyla renkli bir şeyler var. Ne olduğunu da bilmiyor. Evet. Ve ona bir şey söylüyoruz biz. Yani hani gündelik sesimizden belki biraz farklı ama ne olduğu yine belirsiz büyük ihtimalle onun için. Ama biz buna devam ettik. Ve bir süre sonra e, Tayga kitaplara el atmaya başladı. Evet. Yani resimlerine dokunmak istemeye başladı. E, bunlar olduğunda herhalde artık 4-5 aylık olmuş muydu Tayga? 4-5 aylıkken evet 5 kitaplarla ha, evet, bez kitaplar aşırı vardı neşir diye. oluyordu. Ee, hep gördüğü kitaplar vardı ama mesela 7-8 aylık olduğu zaman hep gördüğü kitaplara ilk defa daha farklı bir biçimde evet, yaklaşmaya evet. başlamıştı. Bir gün emeklemeye çalışırken emeklediği yerde bir iki tane kitap duruyordu ve ilk defa uzanıp kendi başına alıp Sayfalarını çevirmeye başlamıştı. Sayfaları derken tabi bunlar e, kalın karton tabii, tabii, kitaplar. Tabi tabi kalın karton kitaplar. Bebek kitaplarından söz ediyoruz. Ve tabi eline alıp kaldırır kaldırmaz yaptığı ilk şey aslında kitabı yemek. Evet o yani hemen ağzına ağzına beridir, sokuyor e, evet kitapları bayağı yedi. Elimizdeki kitapların e, ona verdiğimiz kitapların neredeyse tamamı. Artık köşeleri ve sırtları yok. <gülüyor> Hamster beslesek <gülüyor> bu kadar olma yemezdi. Hatta bazılarında sayfalarında da eksik var ama bir tane bir kitap var. Ee, ya yani bu çok enteresan. Nedenini bilmiyorum. Evet. Ee, bir kitap var ki Tayga bu kitabı yemiyor. Ve bakıyor. Ve bakıyor. Bunun hakkında Bahnu bir yazmış da aslında. Ee, bu bir kedi kitabı. Ee, Türkiye'de yayınlanmamış anladığım kadarıyla ama üzerinde bir UNICEF etiketi var. Bir biçimde Türkiye'ye getirilmiş. Biz de bunu işte bu market kitapçılardan birinden almıştık aslında. Ee, yazısı olmayan bir kitap bu sırf resimden oluşuyor ve ortasında bir pencere var. Ve bu pencere kitabın en arka sayfasına kadar her sayfada bir biçimde devam ediyor. İşte o ön say en başta kapakta gördüğünüz pencere arka sayfada işte ağacın dallarının çatalı oluyor. Onun arasından görüyoruz. Sonra duvardaki kırık oluyor. Sonra işte bir barakanın açık kapısından arka penceresinin de arkası falan oluyor gibi. İşte çitteki delik oluyor vesaire ve en sonunda bir başka eve kadar görüyoruz. İşte bizim kedimiz Kapakta duruyor ve o açık pencereden bakıp ta en arkadaki o evin penceresinde uyuyan kediyi gözlüyor aslında. Ve sonra yavaş yavaş tüm bu açıklıklardan geçerek o eve doğru yol alıyor. Kitabın arka kapağında da bu iki kedi işte baş başa vermiş sohbet, so muhabbet ediyorlar. Arka kapaktan önce ama şey var ikisinin tabi kol ha, tabii, kola, kol oluyorlar omuz patilerinde atmışlar evet orada tam bir yani şey o arkadaşlık evet dostluk sahnesi var Tayga e, ya biz bu kitabı gösterip sürekli hakkında konuşuyoruz o zaten pis pis demeye başladı bir süredir ama bu çok yani bundan önce de biz Tayga'ya ya e, bunu e, gösteriyoruz bu kitabı ve Tayga bunu yemedi hiçbir zaman ama sürekli e, eline geçtiği zaman açıp bakmaya başladı. Bir de şimdi ile ilgili bir gerçeği söylememiz gerek. Tayga anne baba demeden önce çay dedi. E, kullandığı ikinci sözcük de karga. Yani Tayga mesela gece 3'te uyanıyor ve kapı pencere açtırıp karga görmeye çalışıyor. Karga, karga, karga diye dolaşıyor. <gülüyor> e, ve bu kitapta da bir e, karga var. Yani e, farklı sahnelerde işte bir yerde evin damında, bir yerde işte ağacın dalında, bir yerde duvarın üst, üstünde gördüğümüz bir karga var. Tayga ilginç bir biçimde Kedileri evet tanıyor. Sokakta gördüğü zaman da çok seviniyor. Pisi pisi diyor vesaire ama bu kitabı açıp özellikle kargayı gösteriyor ve karga diyor. Yani bu nasıl oldu <gülüyor> çok da hakim değilim. Yani o süreci kaçırmışım. Ee, fakat bunun yani bu kitapla kurduğu ilişki üzerine yani bize mucizevi geliyor tabii şu anda bunu gözlerken. Aslında yani bütün çocuklar hemen hemen böyle şeyler yapıyorlar ama e, sonuçta bu kitapla kurduğu ilişki çok özel. E, kitabı yemiyor, açıp sayfalarını özellikle belli yerlerine bakıp bir şeyleri işaret edip karga işte mesela söylüyor, kedileri görünce pisi diyor vesaire ve e, biz bunu gördükten sonra anladık ki Tayga kitaplarla gerçekten e, kitabın içeriğiyle de ilişki kurmaya başladı ve bunu evet. e, Tayga yapmaya başladığında sanıyorum 10 aylık, 10,5 aylık evet. filandı. İşte Tayga şimdi bir yaşını azıcık böyle bir hafta filan geçti e, ama e, kitapla kurduğu ilişki bu anlamda bize çok ...çarpıcı geliyor, evet. çok keyifli geliyor. Başka nelerden hoşlanıyor? Seslendirmelerden hoşlanıyor. Ha, evet. Her e, küçük çocuk gibi. E, mesela... Küçük... Şu dondurmalı kitabın adı neydi? Onu okuduğumuz zaman çok eğleniyor. E, Mo Willems'in, Türkçe'de yok. Ha -ha. E, bir e, fil ve domuzun evet, e, maceralarını macerası. anlatıyor. Orada mesela çok eğleniyordu. Evet çünkü çok sesler inişli çıkışlı heyecanlı, heyecanlı, sahneler, heyecanlı var. sahneler var onun dışında bir süredir yani bebeklere zaten önerilen bir şey bu kendi tanıdıkları nesnelerin olduğu kitapları açıp işte zaten ilk sözlüğün başlığı altında bir sürü kitap Hı -hı. vardır piyasada bebeğin çocuğun günlük hayatından pek çok objenin yer aldığı kitaplar ilgilerini çekiyor küçük çocukların çünkü kendi yaşamlarıyla karşılaştırarak aşina gelen şeyleri evet, görüp inceleyebiliyorlar tanıdık, ve tanıdıkları şeyler işaret ediyorlar. Evet, i̇lk ilk sözdüğüm sözcüğü de gayet yerinde çünkü bir süre sonra o sesleri, yani gördüğü nesneleri adlandırmaya, hmm. seslendirmeye çalışıyor. Mesela yine Taygar'ın sevdiği kitaplardan biri, Pearson Türkiye tarafından basılan Bebeğimin Dünyası kitabı. Burada bir bebeğin işte uyandıktan sonraki e işte bütün aşamalar, işte vücudu, vüc uzuvları, giysileri, etrafındaki e, çeşitli nesneler, evet, oyuncakları. oyuncakları, yemek saati sayfasında yediği yemeklerden bir kısmı. Işte banyo saati ve uyku saati var. Hı -hı. Sonunda bebek uyuyor. E bunları tek tek inceleyip... Ki o mesajı çok seviyoruz. O sonundaki uyuma mesajını çok seviyoruz. <gülüyor> e bunları inceleyerek bayağı konuşuyor. Yani şimdilik tek taraflı bir konuşma oluyor. Biz konuşuyoruz. O dinliyor. Arada eşlik etmeye çalışıyor ama... Ee, yine Tudem yayınlarından çıkan Sözcükler Benim dünya e, Dizisinin Sözcükler kitabı. Bu diziden başka kitaplar da var. Ee, onlara da bakılabilir. Yine burada da evdeki eşyalardan tut, yiyecek içeceklere ve taşıtlara kadar, hayvanlara kadar pek çok şey var. Ondan sonra e, Açtırtılın parmak kuklalı, kuklalı. E, minik versiyonu var. Burada kendisi de o kuklayı parmağını sokup hareket ettirmeye başladı. E, i̇nteraktif kitap e, önemli evet. bir şey. Ee, şimdilik... Küçük Vak Vak dizisini de belki bir söylemeniz. Pearson'dan çıkan evet, Küçük Vak Vak dizisi da... çok ilgisini çeken bir çok kitap. Çok ilgisini çekiyor. Ee, yine burada bir sürü kavram yukarıda aşağıda içeride dışarıda. Şu an o kavramları anlamıyor olabilir bilemiyoruz ama e, resimlerine bakmaktan ve bunun cildi çok kalın bir cilt. Bu cildi kemirmekten çok hoşlanıyor. Ee, bayağı güçlü de bir ilişkisi var. Evet yani bu deney daha sürecek. Kim Biz bilir de, nelerle evet. karşılaşacağız ama şimdilik programımızın sonuna geldiğimiz için kısa kesmek zorundayız. Evet. Daha sonra tekrar bahsedeceğiz bunlardan. Şimdi gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoş Hoşça kalın. kalın. Bir dolap kitap. Her için çocuk kitabı.